kardeşlerimiz, okunan sure Kıyamet suresi. Cenab-ı Hak bir kıyamet gününe yemin ediyor. Yani o dehşetli güne yeminle başlıyor. İç âlemimizi düzeltmek, nefs-i levvame ile, nefs-i levvameden kurtulma ve kıyamete hazırlanma. Ondan sonra kıyamette diriliş, nereye kadar? Parmak vücutlarına kadar bir diriliş. Kur'an'ın büyük bir nimet olduğu, kıyamet safhaları, kıyametteki seyredeceğimiz manzaraları Cenab-ı Hak bildiriyor. En sonra Cenab-ı Hak insan mazisine döndürüyor. Mazisiyle tefekküre davet ediyor. Bir nutfeden, bir yok kadar bir şeyden ne şekilde meydana geldi? Yine Cenab-ı Hak bir kudretini gösteriyor. Yine o Yoktan nasıl meydana geldi? Yine tekrar ne şekilde yaratılacak? Cenab-ı Hak ibretli bir şekilde önümüzdeki hadiselere, gelecek hadiselere bize surede seyrettiriyor. Velhasıl dünya geliş sebebi insin ve cinnin liya budun Allah'a kul olmak. Yani Bir, bir imtihan sınıfı içindeyiz. E bu bu imtihanın heyecanı çekmemiz Cenab-ı arzu ediyor. Bu muvaffak olalımız da liya'rufun cenab -ı ı tanıyabilmek. Yani inandım demek kafi değil. Ankebus suresinden ilk ayetinde iman ettik demede kurtulacaklarını mı zannediyorlar buyuruyor. Liya'rufun Cenabakı Hakk'ı tanıyabilmek. cenab Mümin'e çok büyük nimetler verdi. Diğer mahlukat olarak dünyaya gelebilirdik. Akıl, izan, idrak veriyor, peygamberler gönderiyor, suhuflar, kitaplar gönderiyor. Bir Cenab-ı bizim Müslüman olarak bu imtihanı vermemizi arzu ediyor ki cennet hazırlandı. Ya e'levillezine aminut tekkullah hakkatukati ve la temutun illa ve buyruluyor. Ey iman edenler, Allah'ın azametillayesine göre Takva sahibi olun. Takva, nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, ilahi kameranın altında olduğumuzun katde idrak ve şuur haline gelebilmesi. Kalbin bu kıvam kazanmasını Allah'ın azimet-i göre takva sahibi olun. la <Sessizlik> Temutünle Sakın ha ölmeyin buyuruyor. Sakın ha ölmeyin. İlla ve entüm müslümanlar. Ancak müslümanlar olarak can verir. Demek ki bütün dünyaya ait, dünyevi istikbale ait ne kadar heyecanımız oluyor diyeşen şartlar altında ve son nefeste, son nefes huzusunda ne kadar heyecanımız bulunuyor? Cenab-ı Hak son nefesimize bizim dikkatimizi çekiyor. Ve burada Müslüman, iman kafi değil, itaat de istiyor Cenab-ı Hak. İman ve onun muktezası amiri salihler arz ediyor. Bir hiçbir sermayeyle dünyaya geldik. Yani bir bedel ödemedik insan olarak gelmek için. Nasıl kedi, kedi olarak gelmek için bir bedel yok. O, onlar bizler için geldi. Biz de bir bedelsiz geldik. Sıfır sermayeyle geldik. Fakat Cenab-ı Hak gidişte bir bedel istiyor. Ve bu bir çıkış bedeli, dünyadan çıkış bedeli istiyor. Bu da imanın bedeli Cenab-ı Hakk'a o verdi çünkü imanı. Hâdiye sıfatı tecelli etti. <gülüyor> Cenab-ı Hak buyuruyor Allah'ın nimetini saymaya kalkarsanız onu sayamazsınız buyuruyor. Bir gözün nimetini sayamayız. Bir gözün bedelini ödeyemeyiz. Ver gözünü al dünyayı deseler. Kim değişir? Ya ver kulağını ver, bir uzvunu ver, dilini ver al dünyayı desek kim değişir? De bu bedellerin en ötesinde ümmeti Muhammed olmaz. Cenab-ı Hak 124 bin küsür peygamber içinde yine mecana hiçbir bedel ödemeder ümmeti Muhammed olarak Cenab-ı Hak bize o şekilde dünyaya getirdi. Yine Cenab-ı Hak Casiyû sûresi 13. ayetinde göklerde ve yerde ne varsa insana amade kıldık buyuruyor. Emrine verdik buyuruyor. Düşünen bir toplum için buyuruluyor. Yani Cenab-ı idrak sahibi olmamız arzu ediyor. Göklerde ve yerde ne varsa bize amade kalı. Güneş insana amade. Ay insana amade. Atmosfer insana amade. Hiç değişiyor mu oksijen miktarı, idr- şey miktarı, azot miktarı? Bir değişse ne olur? Toprak insana amade. Her türlü nimetini veriyor toprak. Bu toprak terkibinden milyonlarca sebzeler, meyveler çıkıyor. İnsanı ve bütün mahlukatı besliyor. Mahlukatın bir kısmı insana hizmette, bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın azimet teşkil ediyor. Bir kısmı bizi korkutuyor, ilahi azabı hatırlatıyor. Velhasıl göklerde ve yerde ne varsa insana amade kıldık düşünen bir toplum için buyuruluyor. Cenab-ı Hak bizden bir teyakkus halinde olmamızı istiyor. وَفْوَى مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْ buyuruyor. <gülüyor> yani nereye giderseniz, nerede olursanız onun, o sizinle beraber, Allah sizinle beraberdir. Yani demek ki imandan ihsana yolculuk istiyor. İnsan daima bir ilahi kameranın altında olduğunu farkında olacak. Onun için hareketine dikkat edecek, ağzından çıkana dikkat edecek, gözünün gördüğü şeylere dikkat edecek. Çünkü zira kıyamette... Oku kitap ekte. Kitabı oku. Bugün nefsin kafi denildiği zaman o zaman bütün vücut kendisi konuşacak. Burada bir ağzımız var. Orada göz bir göz bir ağız olacak. Gözler gördüklerini anlatacak. Ne kadar harama baktı, ne kadar helale. Kulaklar ne, ne kadar nelere kulaklar muhatap oldu? Deliler konuşacak buyuruluyor. Bu vücut nerede harcandı? Nerede olursunuz olun, Allah sizinle beraberdir. Cenab-ı Hak kulundan cennet hazırladı. Fakat bu şekilde bir idrak içinde bulunmasını istiyor. Yani cennete hazırlık halinde olacak. Kalp inceleyecek, zarifleşecek, hassaslaşacak. Duygu derinliği olacak. Yine Cenab-ı Hak teyakkuzumuzu teyak biraz daha arttırmamızı istiyor. Ve nahnu akrubu ileyhim min hablil verit buyuruluyor. Biz ona yani insana şah damarından daha yakınız buyuruyor. Yani kendisinden, insanın kendisinden Cenab-ı Hak kendisi, bize daha yakın. Şah damarından daha yakınız buyuruyor. Yani maddeten, trilyon trilyon trilyon kadar uzakken hesapsız, manen bize Cenab-ı Hak o kadar yakın. Ne kadar yakın? Yine namazda secde ve yaklaş buyuruyor yani kulun bu şekilde bir ihsan duygusu içinde bulunması bunu diğer bir ayette de bu nasıl olacak izahı Ali İmran suresi 191. ayetinde onlar ayakta dururken otururken yanları üzerindeyken her vakit Allah'ı zikrederler Cenab-ı Hak unutulmayacak demek ki unutulmayacak hamd halinde yaşanacak şükür halinde yaşanacak zikir halinde yaşanacak ya Allah Ebu Eyyübel Ensari Hazretleri, İstanbul'da metrun Eyüp Sultan'da. Ona Efendimiz iki arkadaşıyla beraber, iki sahibiyle beraber gidiyor ziyarete. Hanımı karşılıyor, seviniyor çok. Eyyübel Ensari arkadan geliyor. Hurmadan bir kurma hurma şey yapıyor. Bir pişmiş hurma, bir şey hurma, çeçeçe çe hurmaları Efendimiz önüne koyuyor. Bir de koyun kesiyor hemen. Yarımını kızartma yapıyor, yarımını da haşlama yapıyor. Efendimiz'in önüne koyuyor. Efendimiz, bunlarla biraz da Fatıma'ya gönderin O diyor günlerden aç diyor. Sonra diyor Efendimiz buyuruyor ki, سُمْمَلَتُسُ eline يَوْمِيَزِينَ اَنِنْ نَيْمَ ayetini okuyor. Verdiğimiz nimetlerden elbette mutlaka sorulacaksınız. Sahibi heyecanlanıyor. Ya Rasulallah diyorlar, Allah'ın verdiği helal nimetleri yerken onlardan mı sorulacağız? bir heyecan oluyor. Efendimiz buyur ki, onun için besmele ile başlayın, Allah'ı tefekkür ederek, besmele çekerek başlayın ve bitirirken de Cenab-ı Hakk'a hamd ederek o şekilde bitirin. Tabi bunu bu şumullendirdiğimiz zaman, bütün uzuvları şumullendirmek, gözümüz öyle daima hayra yönelmeli, kulağımız hayra yönelmeli. Bunu hepsi Allah'ın verdiği ayrı ayrı nimetler, kulun bu teyakkuz içinde bulunabilmesi. Demek ki Cenab, onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken, her vakit layan katı, muttasılan Allah Allah'ı zikrederler, unutmazlar Cenâb-ı Ondan sonra bunun alameti nedir bizde? Ben ne kadar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken cenâb bir beraberliğim var, Ayet i kerime izah ediyor devamında, göklerin ve yerin yerini derinden derine düşünürler. Ya yani bu semayı niye yarattı? Bu yeryüzü niye yarattı? Bu ahlakat niye yarattı? Ben niye yaratıldım? Demek ki bir tefekkür içinde. Sonra ya Rabbi sen bunları boş yere yaratmadın derler. Muhakkak ben bir imtihan dünyasındayım, bir kulluk içindeyim. Ya Rabbi beni cehennem azabından koru derler. Yani gönül bu çerçeve içinde olacak. Cenab-ı Hak bizden böyle bir mümin gönlü istiyor. Ya yani bu gönle bu gönül cennete davet ediliyor.